Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Ema ba'd Ke'in istıqal hadisi Kitabullah ve hayral hediye Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bidatin zalale ve kullu zalaletin fînler. Sahih tefsir dersimizde Enbiya suresinin 30. ayetinde kalmıştık. Allah ze ve celle mealen şöyle buyuruyor. İnkar edenler göklerle yer bitişik bir haldeyken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? <gülüyor> i̇bn Abbas radiyallahu bu ayetteki radgan kelimesi birbirine yapışıktı demektir. el basri ve katâde rahimehumullah dediler ki, göklerle yer bitişik idi, Allah Teala onları hava ile birbirinden ayırdı i̇bn Abbas radıyallahu gecenin mi yoksa gündüzün mü daha önce olduğu sorulunca bu ayeti okudu ve şöyle dedi. İkisinin arasında karanlık vardı. Böylece gecenin gündüzden önce olduğunu anladılar. Said bin Cübeyr rahimallah dedi ki, göklerle yer birbirine bitişikti. Allah Teala göğü yerden ayırıp yükselttiği zaman hem gök hem de yerde zikrettiği gibi yağmur ile bitkileri çıkardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh tengen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ona dedim ki, ey lan Resulü seni görünce huzur buluyor ve rahatlıyorum. Bana her şeyden haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her şey sudan yaratıldı. Ben işlediğim zaman cennete gireceğim bir şey söyle dedim. Şöyle buyurdu. Selamı yay, yemek yedir, sılay rahim yap, insanlar uykudayken gece namazı kıl, sonra selametle cennete gir. Bunu Ahmet İbn-i i̇bn Hakim, İshak bin Rahüye, Ebunay Milyetül Evliya'da, Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir. Evet, hayat sahibi olan her şeyin sudan yaratıldığı bildiriliyor bu ayette. Göklerle yer, bitiş kaldı Allah azze ve celle onları ayırmış. Yedi kat sema ve yedi kat yer olarak yani kainatın zemini o yedi kat yerdir. Semalar da 7 kat semada onun üzerine kupe şeklindedir ya da kat semanın üzerinde de Rahman'ın arşı vardır. 31 Enbiya suresi 31. ayet mealen şöyle buyruluyor: Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada yol işaretleri kıldık ki maksatlarına ulaşsınlar. Bu ayet dünyanın hareketsiz, dönmüyor olduğunun delillerindendir. Vaja ardi, ravasiye ee, en temi de bihim yani onları sarsmaması için, hareket ettirmemesi için, yeryüzüne dağları diktik deniliyor. Yani dağların dikilmesinin sebebi, e, yeryüzünün hareket etmemesi içindir. Katade dedi ki, ravasi kelimesi dağlar demektir. Yeryüzü yerleşilemez haldeydi. Allah dağları yeryüzünün direkleri kıldı. Ficaca kelimesi yol işaretleri demektir. Ebu Vail dedi ki, bir adam Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a geldi. Ona nereden geliyorsun dedi. O da Şam'dan dedi. Adama kiminle karşılaştın diye sordu. O da Kabel Ahbar ile karşılaştım dedi. Sana ne anlattı diye sordu. Adam bana göklerin bir meleğin omuzunda döndüğünü söyledi dedi. İbn Mesud radıyallahu onu tasdik mi ettin yoksa yalanladın mı dedi. Adam ne tasdik ettim ne de yalanladım dedi. Yani ehli kitaptan. E, aktardığı için, yani İsrailiyat aktardığı için ne tasdik ettim, ne yalanladım dedi. i̇bn Mesud radıyallahu anh dedi ki, senin bu yolculuktan sonra Kaaba Kâb-ül Ahbar'a bir daha giderek onu yalanlamanı isterim. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yerlerinden oynamamaları için gökleri ve yeri Allah tutmaktadır. Onlar yerlerinden oynarsa Allah'tan başka hiç kimse onları tutamaz. Fatır suresi 41. ayet bu ayeti okudu. Bunu taberi İbn Kesir tefsirlerinde Zeylai Tahricul Keşraf'ta sayısızlar rivayet etmişlerdir. Yani burada sahabenin anlayışında, sahabenin itikadında e, dünya dönmemekte. Bunun döndüğünü, yani göklerle yerin döndüğüne dair bir şey duyum geldiği zaman bunun işte Fatır Suresi 40. ayetini söylüyor İbn Mes'ud Bu ayeti okuyor ve Kâb'ı bir daha görsen onu yalanla, yani onu reddet, ona bununla reddiye ver diyerek uyarıyor. Yani dünyanın döndüğünü söyleyenlere reddiye vermek sünnettir. Yani sahabenin menhecinde vardır bu. Yani birisi dünyanın döndüğünü söylediğinde İbn Mesud'un yaptığı gibi ayette reddiye vermek sahabenin menhecinde olan bir şey. Yani şimdi bazılar çıkıp diyor ya işte mesela modern bilimsel hurafeler kitabı Allah'a hamdolsun basıldı diyorlar. İşte bu konulara girmeye ne gerek var? Bu bir akide meselesi. Yani nedir bu? Allah Azze ve Celle kitabında ayetlerinde bir takım şeyleri bize bildiriyor. Kitabın dışında başkaları tarafından da ona muhalif bir takım e, söylentiler, bilgiler dolaştığı zaman bunun reddedilmesi, bilakis Allah'ın kitabının tasdik edilmesi veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerinin tasdik edilmesi işte bu menhecin esaslarından birisidir. Yani İhvancı anlayış o kadar yaygınlaşmıştır ki yani bir kimse ehli İslamsa şayet, Yani İslam kimliğine sahipse, kıble ehli ise yani bunların yanlışlarına aman ses çıkarmayalım. İhvan Müslimin zihniyeti siyasi bir amaç güderler. Yani yönetimi ele geçirelim, devletin başına yani şeriat gelsin. İslam'la, Allah'ın indirile, kitapla hükmedilsin, Allah'ın kitabıyla hükmedilsin. Davamız bu. Fakat bu dava uğrunda işte Sünni, Şia'ya reddiye vermesin. Yani safımız bölünmesin. Veya Sufi'ye reddiye verilmesin. beriki ötekine işte mutezile falan filan. Yani bunlar değil mi ki gaye Allah'ın kitabının hakim olması bunun etrafında birleşelim. Böyle bir zihniyetle hareket etmişlerdir ve Temel olarak parolaları şu idi İhvan-ı Müslüm'ün zihniyetinin. Yani cihat derken de, cihat ilan ederken de, siyasi çalışmalarına cihat demelerinde de hep bu parolayla hareket etmişlerdir. İttifak ettiğimiz noktalarda beraber hareket ederiz. İhtilaf ettiğimiz konularda da birbirimizi mazur görürüz. Şimdi bu görünüşte masum görünen bir söz yani ihtilaf ettiğin konularda evet, mazur görme e, bir yere kadar mantıklı bir söz olabilir. Lakin burada ihtilafı açıklamak lazım. Bu ihtilaf nasıl bir ihtilaf? Yani Allah'ın ayetine, açık bir ayetine, sarih bir ayetine rağmen bir ihtilaf mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih ve sarih bir sünnetine rağmen bir ihtilaf mı? Böyle bir ihtilafsa, bu e, reddedilmiş, zemmedilmiş bir ihtilaftır. Bu esasında kitaba ve sünnete muhalefettir. Dolayısıyla bu muhalefet sergileyen her kim olursa olsun bu ümmetten veya başka ümmetlerden, başka ümmetler bizi ilgilendirmiyor şu anda, biz e, ümmeti değerlendirdiğimiz için ümmet adına konuşuyoruz. Bu ümmetten kim olursa olsun, ister kendisine Selefiyim diyen birisi olsun, ister kendisine Sufiyim diyen birisi, Hanefiyim, Şafiyim, Malikiyim ne, der, ne derse desin, hangi ismi kendisine yakıştırıyorsa yakıştırsın, Kitaba ve sünnete muhalefet etme lüksü hiç kimsenin böyle bir lüksü yok. Böyle bir serbestli söz konusu değil. Buna ilim ehli gereken reddiyeyi verirler ve yani hüccetikamesini sunarlar haliyle. Bunu ya kabul eder, tevazu gösterir, hak karşısında hakkı kabul eder veya gitmekte olduğu, tutmakta olduğu yolu sürdürmekte ısrar eder. Batılımda ısrar eder yani. Böyle bir durumda mazur görme diye bir şey söz konusu olmaz. Biz neyi mazur görürüz? Peki hangi ihtilaf mazur görülür? Birincisi tenevvuat dediğimiz. Yani şeriatta farklı türlerden hareket edilmesine delil olan meselelerde yani kitapta ve sünnette böyle bir çeşit yol verilmiş daha önce hani veriyoruz örnek olarak. Bunu sadece anlaşılsın diye söylüyoruz. Mesela kişinin namaza başlarken ellerini kaldıracağı yer veya namazda elleri nereye bağlayacağı şimdi bazıları mesela şu dirsek kol dirseğinden buradan tutar bu gelmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bazısı böyle tutar Said'den de bilek tarafından tutar. Bu da gelmiştir veya elinin üstüne koyar. Fakat ellerin konulduğu yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sayıh olarak gelen ribayetlerde göğüsün üzeri veya göbeğin üzeri derken şu, göbeğin göğüste birleştiği yer. Bir kimse Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan sabit olduğunu gördüğü bu hadislerle amel edebilir. İster böyle tutar, ister böyle tutar, ister böyle tutar. Ama göbeğin altında bağlamaya gelince, mesela ilim ehli bunu ortaya koymuş. Göbeğin altında bağlama hakkındaki rivayetler zayıftır. Say rivayetler göbeğin üzeri veya göğüs hizası bu şekilde gelmiştir. Dolayısıyla ister göbeğin üzeri tarafına koyar, ister göğüs üzerine koyar, ister böyle, ister bileğinden bunları yapabilir. Bu mesela şöyle tutanlar işte şafidir, böyle tutanlar hanbelidir, şöyle tutanlar malikidir. Böyle ayrımlar Ümmet içerisinde fırkalaşmaya sebebiyet verir. Bilakis Allah Resulü'nden sabit olmuşsa her Müslüman, herhangi bir mezhebe, herhangi bir alimin ekolüne bağımlı kalmaksızın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen delille hareket edebilir. Yeter ki o konudaki rivayet sayıh olsun ve biri diğerini naksetmesin. Yani bir kimse böyle tuttuğu zaman onun mesela diğer rivayette gelen el üzerine koyma var ya, onu iptal mi ediyor? Hayır, iptal etmiyor. Bunlar çeşitlilik olarak gelmiş. Veya rukuya eğilirken, rukudan kalkarken ellerin kaldırılacağı veya iftitahtekbiri esnasında kaldırılacağı yer işte baş yukarısına kadar, baş hizasına kadar, kulağın üzerine kadar, omuzlara kadar, göğüslere kadar. Bunlar meşrudur yani. Bunlardan birini kişi tercih edebilir. Yani bunu bir kimse tercih ettiği zaman bu tamam falanca mezhepten, şu diğer mezhepten bu ayrımlar caiz değildir. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hareket edilir. Ama mesela zayıf olarak gelen bir rivayette, müdreç olarak yani sonraki raviler, sahabeden değil sahabeden, tabinden sonraki raviler bu iftitah tekbiliyle ilgili hadisler rivayet ederken kulak memelerine değdirme diye bir şey katıyorlar. Bu sabit olmamıştır. Bu konuda uzman olan alimler kulak memelerine değdirmenin aslı olmadığını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey sabit olmadığını söylemişlerdir. Burada işte bu ihtilafa e, izin verilmez. Yani bir kimse kulak memelerine değdiriyorsa o uyarılır. Yani bu Peygamber Aleyhisselatü sabit olmamıştır denilir. Hayır efendim benim mezhebim böyle veya Ebu Hanifeli'nin mezhebinde böyle deyip ısrar ederse bu kınanmış, yerilmiş bir ihtilaf haline gelir. Yani ben burada ameli, cüz'i bir mesele örnek veriyorum ki e, yani uç noktadan örnek veriyorum yoksa itikadi meselelerde de e, ihtilaflar oluyor. Yani bu ihvan-ı Müslüminin söylediği, biz ittifak ettiğimiz noktalarda yardımlaşırız, ihtilaf ettiğimiz konularda da birbirimizi mazur görürüz sözü. Yani birbirimize reddiye vermeyiz, karışmayız, herkes kendi itikadına göre hareket eder. Bu söz aslında itikadi meselelerde kuşatacak şekildedir. Bu sebeple ihvancıların arasında sufiler görürsünüz, şia meşrepliler görürsünüz, işte tekfirciler görürsünüz, mürciyeler görürsünüz her değişik e, görüşten değişik akit eden insanlar vardır. Şimdi böyle bir tabloda mesela Türkiye'de Avanzala diye birisi vardı. Harici e, ekolüne yakınlığıyla tekbir e, düşüncelerine yakınlığıyla e, biliyorsunuz. Bu adam tutuyor Tayibe diyor ki işte video yapmış. Başlığı da işte şeriatla hükmet uyarı. Ey Tayyip şeriatla hükmet. Şeriata dön. Yani bu aslında çok batıl bir söz. Yani Tayyip hadi şeriatla hükmetsin. Buna karar ver. Tamam Bu Anzala ben senin dediğin yapacağım desin. Hangi şeriatla hükmedecek? Ne ile hükmedecek? Hanefi mesela bile hükmedecek. Şafii mesela bile hükmedecek. Şiaların eee menhecine göre mi hükmedecek? İhvancıların menhecine göre mi hükmedecek? Yani hangisini seçerse seçsin fark etmez. Muhalifler karşısına çıkacak. Ne ile hükmedecek bu? Yani bu neden batıl bir davettir? Aslında söylediyseniz evet şeriatla hükmedilmesi gerekir. Ama sen bunu talep edebilmen için şeriatı ortaya koyman lazım. Sahih dini ortaya koyman lazım. Ama biz yıllardır sahih dine sarılınması, bu dinin değerlerinin aslı saadetteki haline döndürülmesi hususunda çalışıyoruz. Buna davet ediyoruz. Buna onlar hep karşı çıkıyorlar. İşte bunlarla uğraşman zaman değil. İşte sistem, devlet, işte küfürlük medya falan filan. Kardeşim sen bu küfür devletini hadi küfür sistemini devirdin. Neyle hükmedeceksin? Senin elindeki malzeme ne? En basit. Az önce söyledim bakın. O yüzden en basit örneği verdim. En basit namazla ilgili meselelerde bile hakka ulaşmaktan acizsiniz. Adamlar ders yapıyor kendileri. İşin içerisinden çıkamıyorlar. Çünkü hadis usulü bilmiyorlar. Fıkıh da bilmiyorlar esasında. Bakıyor ki rivayetin birisi mesela e, sizden birisi devenin çöktüğü gibi çökmesin. Ne yapsın? Önce ellerini koysun değil mi? Şimdi bunlar naslarla ve naslara ulaştıran işte bu naslar sahih mi değil mi usul yoluyla gelmedikleri için mesele. Diyor ki mesela Elbani şunu sahihlemiş. Binbaz, İbn Hüseyin gibi Hanbeli e, meşrepli alimler de şunu benimsemiş diyor. Mesela Hanbeliler derler ki İbn Hüseyin ve Binbaz önce dizlerin yere konulmasını tercih ederler. E, önce ellerin konulmasını zayıf bulurlar. Zayıf görürler. Elbani de bilakis diğeri sayıhtır der. Önce dizleri yere koyma zayıftır der. Şimdi e, bu birbirini naks bir şey değil mi? Çünkü burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam deve gibi yapmayın diyor. Bunu yasaklıyor yani. Önce ellerinizi koyun diyor. Ama diğerleri diyor ki mesela Binbaz, İbn-i bunlar tabi İbn-i Kayyım'a dayanan bir kökeni var. Mesela İbn-i Kayyım burada akli bir takım gerekçelerle e, hadisin metniyle oynama yapmıştır. İbn-i Kayyım'dır ama maalesef bu hataya düşmüş. Diyor ki İbn-i Kayyım yani deve yani ön ayaklar devenin ön ayakları bu elleridir diyor. Devenin yaptığı gibi yapmayın dersen diyor. Bunu diyor muhakkak diyor raviler karıştırmıştır, metni bozmuşlardır diyor. Çünkü diyor deve ön ayaklar üzerine düşer dolayısıyla önce ellerini yere koyar diyor. Şimdi bunu getiriyor İbn Kayyim. İbn Kayyim bu yorumlarla demek istiyor ki yani raviler hata yapmış, karıştırmıştır. Aslında peygamber aleyhissalatü vesselam yani önce elleri Koymayın, deveye benzemeyin. Böyle demek istemiş, böyle demiştir ama raviler burada bir gaflete düşmüş de, yani bunun hiçbir dayanağı yok İbn-i bu söylediklerinin. Burada yanıldığının da dilini ekstradan söyleyelim. Mesela tabiinden birisi diyor ki, kaynağını verdim. Ve bin Cerir miydi? ismini tam hatırlamıyorum tabinin. Ömer bin Hattab Radyalan deve gibi namazla yere çökerdi diyor. Önce dizlerini yere koyardı diyor. Yani o deve gibi çökerdi diyor. Yani tabiin, Yani o zamanda bilinen şey bu. Şimdi İbn-i bu karışıklığı nereden kaynaklanıyor? Şimdi aynı sözleri Binbaz, İbn-i savunmuşlar. Ve önce dizler konulur demişler. Deve, deveye benzememek için. İbn-i haklı görmüşlerdir. Ve bunu savunmuşlardır. Elbani Rahimullah da bunlara reddiye verirken deve gibi düşünmeyi bırakın diye de bir ifade kullanarak reddiye veriyor. Yani Bin Baza ve İbn Hüseyin'e söylüyor bunu. Deve gibi düşünmeyin diyor. Yani sizin elleriniz var, devenin eli yok diyor. Senin elinin olması Ne demek? Yani deve dizlerini çöker, senin elin var deveye muhalif olabileceğin, önce ellerini koy ki önce dizlerine çökmüş olma. Karşı taraf ne diyor? Hayır, Arap dilinde işte devenin ön ayaklarına el derler falan filan, böyle lukatten gelmeye çalışıyorlar. E, bu e, sakıt olmuş bir davadır. Birincisi, rivayetin metninde deveye benzemeyin önce ellerinizi koyun diyor. Burası sabit. Yani burada ravi karıştırma yapıyorsa sen burada doğru rivayet edeni getir deriz vesaire vs. Ve daha sağlam rivayetler önce ellerin konmasını ifade ediyor. Diğer taraftan deve hakkında yaptığınız yorum da sakıt olmuştur. Neden? Ömer Radyalan hakkında tabin diyor ki deve gibi çökerdi. O önce dizlerini yere koyardı. Artık rahatsızlığından mı yapıyor Ömer Radyalan bilmiyoruz. E, sebebini Allah bilir. Fakat bizi bağlayan şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi. Şimdi bunları neden açıklıyorum? Bu adamlar ders yaparken konuyu işlerken dedik ki bunlardan sadece biri sak. Adam şöyle fetva veriyor. Yani bin falan böyle diyor. Elbani böyle diyor. Yani hadisçiler böyle diyor. Fıkıhçılar böyle diyor onların kafasında. O halde ne yapalım diyor. Birinci rekatı kılarken önce elleri yere koyalım. İkinci rekatta Önce dizleri yere koyalım, ikisine de muhalefet etmeyelim. Yani yeni bir din çıkarıyorlar ortaya. Yani bu basit bir fıkhi mesele. Yani ne demek? Her Müslümanın mükellef olduğu, namazı sünnete göre öğrenmek zorunda olduğu bir mesele. Siz insanlara dini böyle öğretirseniz, namazını böyle öğretirseniz, yani yeni, yeni dinler uydurarak öğretirseniz, yani Allah'ın şeriatıyla ilgili daha girit meseleler, yani hukuk meseleleri, yani umumu ilgilendiren, Müslümanların umumunu ilgilendiren cihat meseleleri olur, iç meseleleri olur, kada, yargı meseleleri olur veya siyasi meseleler olur. Siz burada ne yapacaksınız yani? Daha en basit, her Müslümanın, her Müslümana farz olan ilimdir bu. Yani namaz nasıl kılacağını bilmek her Müslümana farzdır. Sen daha bu temel konularda, yani en cahil Müslümanın bilmek zorunda olduğu meselede boca ediyorsun ve sonra diyorsun ki, Bunlarla hiç alakası olmayan, kitap sünnet gibi bir davası olmayan, meşreben hanefi olan, meşreben sufi olan, meşreben maturidi olan bir adama diyorsun ki şeriatla hükmet. Hangi şeriat? Akidesinde maturidi bir şeriat, amelinde ihvancı, yani dört mezhep tarzı, hatta şialar, caferiler de dahil olarak bunlara da yol verecek tarzda. Çünkü adam diyor ki biz her dine eşit mesafede olacağız. Sistemimiz bu diyor. Bizim e, prensiplerimiz bunlar diyor. Her dine, her mezhep değil bak. Her dine, Yahudiliğe, Hristiyanlığa, Ateizme, Komünizme, Laikliğe hepsine kim varsa Müslümana da hepsini eşit göreceğiz diyor. Adam prensip olarak zaten batıl bir yol tercih etmiş. Küfür olan bir yol tercih etmiş. Sen bu adama diyorsun ki şeriatla hükmet. O adam şeriatla hükmedeceği zaman Herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, öğrettiği şeriatla hükmetmez. Çünkü buna zaten düşmanlık ediyorlar kendileri. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın yaşadığı İslam'a bunlar düşmanlık ediyorlar. Öyle olmasaydı bu adamlar selefi olurlardı zaten. Sahabenin menhecinde giderlerdi, onlar gibi inanırlardı. Allah'a imanda onların inandığı gibi inanırlardı amellerinde onların amel ettiği gibi amel ederlerdi vesaire vesaire. tutukları yol, gidişat, benimsedikleri e, tutum bakımından e, yani elle tutulur bir tarafı yoktur bunun. O sebeple biz e, burada davet, menheş noktasında evet dünyanın döndüğünü söyleyen, yuvarlak olduğunu söyleyen kimselere reddiye veririz. Allah'ın kitabından, Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'in sünnetinden, sahabenin Selefin menhecinden, kişi buna uyarsa uyar, icabet ederse eder, etmezse kendi bilir. Mazur görürüz değil. Yani İhvancar'ın söylediği gibi bir mazur görmeden bahsetmiyoruz burada. Eğer kabul etmezse o adam kitabı kabul etmemiş, sünneti kabul etmemiş, bunun yerine NASA'nın söylediklerini daha güvenilir bulmuş. Yani Allah'ın kitabından daha e, mutemet bulmuş, böyle bir şey tercih etmiştir. Beşerin söylediklerini Allah'ın ve Rasulünün söylediklerini tercih etmiştir. Ve bu mazur görülecek bir şey değil. Bilakis Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığın ishar edilmesini gerektiren bir mesele. Bu sebeple sahabenin buradaki tavrı da böyle bir şey. Yani Kabul Ahbar Müslüman olmuş, Yahudilerin alimlerinden biriydi. Müslüman olmuş ve ona bu soruyu soran aradaki adam, Şam'a gidip gelen adam, ee, bilemediğinden yani olabilir ki yani ehli kitaptan gelen bir bilgi belki kitaplarında olan bir şeydir diyor. Ben ne kabul ederim ne reddederim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğullarının söylediklerine karşı böyle bir tavır takınmayı söylemişti. Demek ki burada İsrailoğullarının aktardıklarına yani İsrailiyata yaklaşımda da Allah Resulü'nün tavsiyesini fiili olarak buluyoruz. Nedir bu? Biz kitabı ve sünnete yani bize indirilenlere arz ederiz İsrailiyat bilgisini eğer o İsrailiyat bilgisini, kitap ve sünnet kabul ediyorsa kabul ederiz. Reddediyorsa reddederiz. Bunların dışında kalan, yani ne kabulüne, ne reddine dair hakikatine varamadığımız bazı bilgiler vardır ki, işte bunlar da tevakuf ederiz. İlm i Mesud olan şunun dersini veriyor. Hayır, bu tevakuf edilecek, serbest bırakılacak, varsın canım o da dünyanın dönüne inansın. Denilecek bir mesele değil. Birakes Allah'ın kitabını arz ettiğimizde yerlerinden oynamamalar için gökleri ve yeri kim tutuyor? Allah tutuyor. Yumsikus semawati ve art. Yani bu ayete aykırı böyle bir inanç ve bu inanışı reddediyor. Yani İsrailat kaynaklı da olsa, başka tür kaynaklı da olsa kitaba ve sünnete aykırı olan reddedilir. Açıkça reddetmedi. Yani kitap ve sünnetini açıkça reddetmedi? Bazı bilgiler vardır ki işte biz onlarda tevakuf ederiz. Olabilir ki yani İsrailiyatta gelen bazı bilgiler bazıları cesur davranıyor. Kendilerince e, çıkarımlarda bulunarak İsrailiyatta bazı bilgileri hemence reddetme yoluna giderler. Mesela bu e, Tövbekarların Kıssalar kitabı var. i̇bn Kudame'nin. Bu kitabın ilk rivayetinde İbn-i Ömer'dendi yanlış hatırlamıyorsam oradaki rivayet. İşte bir tanesinin bir tane meleklerden bir tanesinin imtihana uğratılarak insan haline getirilerek imtihana uğratılmaz sonra yıldız şekline çevrilmesi gibi bir durumundan bahsediyor. Bu İsrailiyat bilgisi. Elimizdeki kitap ve sünnet bilgileri bunları net bir şekilde reddedecek noktada değil. Diğer taraftan i̇bn Ömer radyalanmadan gelen bu rivayette isnad olarak eleştirilebilecek yönler var. Fakat Zeberced'in dördüncü cildine ee, aldım şeyde de var. Modern Hurafeler kitabında da ilgili bir bölüme e, koydum o rivayeti. Ali bin Nebi Talip Radyalan'tan Bukhara şartlarına göre sahih yolla bir rivayet var. Ve bu sahabeler dikkat edin. Aslında İsrailiyat rivayet eden sahabeler de değil. Ve isnadı sayı. Güneş gibi sayı bir isnat. Şimdi içerikte, evet, alışa geldiğimizin dışında bir şeyler var. Yani bir melek, insan şekline sokularak, yani Allah onu öyle imtihan ediyor. Fakat o an insan olarak imtihan ediyor. Yani şeyle itiraz edilemez burada. Melekler Allah'ın dediklerinden başkasını yapmazlar bu ayetlerle. bu da delil getirilemez. Allah onu insan şeklinde sokuyor. Dünyada insan olarak e, muamele görüyor. Yani akıl sahibi, irade sahibi, ruh sahibi. Yani meleklerden ayrı olarak e, böyle bir şekilde imtihan ediliyor. Ve yaptığı bir takım yanlış bir şeyden dolayı Allah onu başka türlü cezalandırıyor. Zühre Yıldızı odur diyor mesela. Biz bunlarda şayet böyle bir bilgi İsrailiyat olarak gelseydi tevakuf ederdik. Yani buna benzer şeyler. İsrailiyat olarak geldiğinde tevakuf ederiz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İsrailoğullarından oğullarından rivat edin. Bundan bir sakınca yok. Ve onlar da şaşırtıcı şeyler vardır diyor. Yani tuhafınıza gidecek. Şaşırtıcı şeyler de vardır diyor. Yani kitap ve sünnet açıkça reddetmedikten sonra biz reddetmeyiz. Ama burada olduğu gibi açıkça reddedilmesi gereken, kitabın ve sünnetin reddettiği bir şey varsa bu önceki peygamberlere indirilenlerden değil demek ki insanların kendilerinin uydurdukları bir bilgi. Çünkü modern hurafeler kitabında ilgili bölümde açıklamaları yaptım. Aslında dünyanın döndüğü düşüncesi İsa Aleyhisselam'dan önce başlayan bir şey. Yani İslam'dan önce, İsa Aleyhisselam'dan da önce başlayan bir şey. Yani eski kaynak. Dolayısıyla kafirlerin, kitap ehli kafirlerin onlardan, felsefecilerden bu bilgileri alıp da tıpkı Müslümanlarda da olduğu gibi bazılarının bunu benimsemesi, sonra işte Kur'an ayetlerini buna uyduruyorlar mesela. İşte şu ayet dünyanın yuvarlak olduğunu gösteriyor diyor, döndüğünü gösteriyor diyor. Hiç alakası yok. Ona zorluyorlar vesaire vesaire. Böyle bir durum olabilir. Bu rivayetten anlıyoruz ki evet sahabenin menheci batıl olan, kitaba ve sünnete aykırı olan şeylerin reddedilmesi gerektiğidir. Bir sonraki ayet 32. ayet Biz göğü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki delillerden yüz çevirirler. Kimler? Allah Azze ve Celle kafirlerden bahsetti. Burada da delilden yüz çevirme özelliği olarak kafirleri zikrediyor. Yani kafirler delillerden yüz çevirirler. Hangi delillerden? Oradaki delillerden. Göğü korunmuş bir tavan yaptık. Şimdi bu ayet delalün nübüvvedendir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvet delillerindendir. Kur'an'ın Allah katından hak olduğunun delillerindendir. Çünkü e, bugün wanel'in kuşağı dedikleri, o semada radyasyon tabakası aşlamayan bölgeyi ancak insanlar 20. yüzyılda tespit edebilmişlerdir. 20. yüzyıl. Asırlar önce Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a inen ayetlerde ne deniliyor? Ve cealna semae saqvan mahfuza. Korunmuş bir çatı, tavan yaptık diyor. Yani semanın korunmuş bir tavan olduğunu İnsanlar ancak dediğimiz gibi yani özellikle Vanell'in kuşağını 20. yüzyılda bu asırda ancak keşfedebilmişlerdir. Yani böyle bir teknoloji işte uzay meki göklere çıkma böyle imkanların hiçbirisinin olmadığı bir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bu ayetleriyle insanlara bunu bildirmiş. Hadiste geleceksin diye. Mücahit Rahimullah dedi ki sema yükseltilip bir tavan yapılmıştır. Ancak yine de Güneş, ay, yıldızlar gibi semadaki delillerden yüz çevirmektedirler. Bugün de aynı kafirler. Semada, yani dünya semağında bunlar. Güneş, ay, yıldızlar. Bunlar dünya semağında. Bu delillerden yüz çevirenler ne diyor? Hayır. Yani semanın ötesinde uzay var. Bilmem kaç ışık yılı, kaç milyon ışık yılı uzakta güneş var. Yıldızlar bilmem kaç milyon ışık yılı ileride. Ay böyle falan filan. Güneş aslında çok büyük. Yani dünyadan kat kat büyük ama çok uzakta olduğu için bize küçük görünüyor falan filan. Bir sürü şeyler söylüyorlar. Şimdi de mesela güncel olarak bugünlerde gündem olan bir olay var. Mesela şu an gün öte dedikleri bir şey yaşanıyor. Öyle diyorlar, gün öte diyorlar. Yani dünyanın güneşten en uzak olduğu zaman diyorlar. Sonra da şunu açıklayamıyorlar. Madem şu an dünyanın güneşten en uzak olduğu andayız, neden havalar bu kadar sıcak? Sıcakta bir eksilme yok. Artma var hatta bileks. Bu sıcaklık nereden yani? Bunu kabul ettikleri takdirde bu sefer mevsimlerle ilgili ortaya attıkları teoriler güme gidecek. Mücahidranullah'ın burada söylediği şey hadislerde, ayetlerde zaten açıklanmış. Böyle göklerin sema'at dünya mesabihan var rucumel şeyatin yani yıldızların dünya semasında olduğunu semaat dünya ve lahaz zeyyenna dünya yani en alt birinci semayı Allah zevcelle zikrediyor dünya semanı zeyyenna süsledik neyle yıldızlarla mesabih onlar kandil kıldık ve şeytanlara taşlama kıldık diyor güneş ay yıldızlar bunların hepsi dünya semaanındadır ve sema korunmuş tavan yani bizim öbür tarafa semadan öbür tarafı görme imkanımız dedikleri uzay diye Esir dedikleri şeyi görme imkanımız yok. Biz ancak dünya semandakileri görüyoruz. Yani Mars ve gezegenler, diğer gezegenler de dünya semandadır. Biz e, teknik olarak Ay'a yolculuk yapılmasını, Mars'a işte uzay mekiğinin gitmesini bunlar imkansız görmeyiz teknik olarak. Neden? Çünkü bunlar dünya semandadır. Fakat bugüne kadar böyle bir şey olmamıştır. Onu söylüyoruz. Diğer taraftan ayın mahiyetini bugüne kadar insanlık tespit edememiştir. Ne şekilde olduğu hakkında halen daha tartışmalar sürüyor. Kimisi diyor ki uyuk bir e, böyle tava gibi, bu saç tavası olur ya, kavurma tavası. Onun gibi bir şey, ay böyle dönüyor. Döndüğü zaman, eksildiği zaman böyle geliyor. Yani böyle plaka şeklinde diyor kimisi. Kimisi saydam bir şey diyor. Yani rengi ışığı yansıtan saydan bir tabaka diyor vesaire vesaire. Allah Azze ve Celle ise, "Olaqat kaddernemene azile nasıl duayıt yazsın" suresinde onu kel urcunil kadiim e, eski bir hurma dalı haline gelince kadar eksiltiriz diyor hilalden bahsederken aydan bahsederken. ade kel urcunil kadiim yani Eski bir hurma dalı haline döner. O, o şekilde eksildiğinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Ve e, sahabeden, tabinden gelen rivayetlerde bu şekilde ayın eksildiğini ifade ediyor. Yani Allah Azze ve Celle onu eksiltir. Yani biz hilal şeklinde gördüğümüzde ay eksilmiş haldedir. Hiç göremediğimiz zaman yok olmuş haldedir. Sonra ufak ufak görünmeye başlar. Bugün modern araştırmalarda yani gelişmiş kameralarla artık bunu izlemeye başladılar ve durumun hadislerde ayette, hadislerde belirtildiği gibi olduğuna dair teorileri bir takım bilim insanların da artık dileğe getirmeye başladığını görüyoruz. Yani böyle bir şeye yolculuk bugüne kadar yapılmadı. Bu defalarca yalanlandı. Bu yolculuğu sırf dünyanın şeklinin işte yuvarlak küre şeklinde, top şekli olduğunu o yalanı devam ettirebilmek için senelerdir devam ettirdiler. Çürük olduğu ispatlandı, astronotlar e, itiraf etti e, veya kaçtı cevap vermekten bazı sorulara e, o videoları şeyleri, resimleri yapan sanatçı, film sanatçısı itiraf etti bunlar hep, e, şeydir diye, yani dünyada çekilmiş görüntülerdir diye bu şekilde itiraf etti. Her açıdan bunlar yalanlandı ama halen de birileri buna inanmakta ısrar ediyor. NASA'da açıkça yalanlamıyor. Yok böyle bir şey de demiyor. Yani bir takım dalavere gittiği yere kadar götürülmeye çalışılıyor. Allah Azze ve Celle işte bunlara onlar ise oradaki delillerden yüz çevirirler diyerek esasında reddiyesini yapıyor. i̇bn Abbas radıyallahu bir adam dedi ki Ey Allah'ın Resulü bu sema nedir? Yani görüyoruz bir sema mavi. Nedir bu? Allah Resulü buyurdu ki mevcutmekfufun ankum o sizden engellenmiş bir dalgadır yani bu Van elın kuşağı dedikleri şeyi e, bu kadar güzel ifade eden bir şey olamaz yani mevç dalga demek mace e, yani mevcut oradan gelir yani insanların o yeüç ve mecn böyle deniz dalgalar gibi alabildiğine dağlardan akarak gelmesi Ondan hareketle mevcut dendiğine dair bazı dilciler bir şeyler söylüyor. O kökten geliyor yani mevç, dalga. O sizden engellenmiş bir dalgadır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir katı bir tabakadan, bir cisim tabakasından bahsetmiyor da mevç diyor, dalga diyor. Fakat sizden mekfuf, mekfuf ifadesi de ilginç bir ifade. Hani az önce dedik ki bizden mahfuz olması, sakfan mahfuza denmesi korunmuş tavan olması, bizim oraya geçişimizi, sema dışına çıkışımızı engellediği gibi, görüşümüzü de engelleyen bir şeydir dememin asıl sebebi bu hadistir. Çünkü mekfuf keffeden gelir. Yani mahfuzdan daha farklı bir ifadedir. Mekfuf diye körlere de söylerler. Yani bir kimse e, kör ise ona bariyer derler. Mekfuf derler. Hatta e, mecazem basir de derler. Adam kördür ama ona basir derler. Yani e, ters gönderme yaparlar. Adam mesela kör olmasına rağmen bir sürü yeteneği gelişmiştir. Bu teble ona basir diye lakap takmışlardı. Bu farklı bir konu. Fakat mekfuf diye mesela kör olanı Arap dilinde mekfuf kelimesini kullanırlar. Keffe e, işte o engelleme. Esası keffenin esası da e, avuç ekuf ekuf avuçla toplamak. Mesela ekuf step namazdayken yasaklanmış. Ne demek ekuf step? Rükudan secdeye giderken elbisesi şöyle avuçlayıp toplamak. Bu yasaklanmış. Ekuf mekfuf yani eee da burada keffe. E, engellemek, geri çekmek, korumak bu manalara gelir. Yine e, Müslümanın e, diğer bir Müslüman üzerindeki haklarından birisi Keffe ezahudur. Yani ezasını ondan tutması, geri tutmaz. Bu da mecaza yakın bir ifadedir, kinayeli bir ifadedir. Arap diliyinde, yani hakiki manda kullanılır. Keffe. Yani keffe, ezahu, yekufu ezahu. Ezasını ondan engellemesi, alıkoyması demek. Burada görmeyi de ilerisine hareket etmeyi de engelleyen bir dalga olduğu belirtiliyor kısaca. Bunu İbni Bir Tefsirinde tesirinde ziyal maktisel muhtaride ve bu Şeyh Azamet'te rivayet etmişlerdir. 33. ayet bununla bitireyim inşallah. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Hep bunlar kevni ayetler peş peşe geliyor. Ve huvellezi خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ وَالشَّمْسَ kamera كُلُّنْ fi فَلَكِنْ يَسْبَهُونَ Yani, وَالَّذِي خَلَقَ <halaqalleyle> O ki, yani Allah Azze ve Celle ki, خَلَقَ <"Halaqalleyle> Geceyi yarattı. Yani gece vardır, mevcuttur, yaratılmış bir varlıktır. İşte güneşin doğması, ayın doğması bunlarla alakası yok. Gece, Bunlar olmaksızın var olan bir yaratıktır. Gündüz hakeza. Gündüz de öyle. Ve şemsevel kamera. Yani güneş ve ay nasıl yaratılmış birer varlıksa, Nehar, gündüz ve leyl. Gece de yaratılmış birer varlıktır. Gece gündüzü, gündüz geceyi. Birbirini takip eder. Zümer suresinde 5. ayette herhalde. Yükevverul leyli ile nehari. Ve alennihar ifadesi, gecenin gündüz üzerine, gündüzün de gece üzerine kevredilmesi, dolanması demektir. Bazılar buradan, mesela dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyenler sadece bu ayete dayanırlar. Allah Azze ve Celle burada geceyi gündüze dolarız diyor. Dünyaya dolarız demiyor. arza dolarız demiyor. Yükevveru leylü alennihari, yani geceyi gündüzün üzerine dolarız diyor. Kevretme. Artı yani ilgili ayete gelince o konuya da gireriz de burada mesela bunu dünyanın yuvarlaklığına getirenin şayet burada eğer arz kastediliyorsa dünyanın yuvarlaklığına delil getirenin dünyanın dönmediğini söylemesi gerekir. Böyle delil getiriyorsa. Ne alaka diyeceksiniz şundan? Mesela bunlar derler ki mükevviru ifadesi mesela sarıyı sarı başa dolamaya mükevviru denilir. Yükevvürül amame denilir diyorlar. E tamam. Siz şimdi sarıyı sararken, başınıza dolarken kendiniz mi böyle sarı tutup kendiniz mi dönüyorsunuz yoksa elinizle sarığı mı çeviriyorsunuz? Eğer bu o manadaysa yükevvürül ifadesi sizin dediğiniz gibi işte dünya yuvarlak küre şeklinde olsaydı böyle ise mana o zaman dünyanın sabit olduğunu da söylemeniz gerekir. Bazıları bunu da söylüyor da. Dünya sabittir ama yuvarlaktır diyor. O farklı bir konu. İslam alimlerinden yuvarlak diyenler, küre diyenler böyle söylemişler. Sabittir ama küredir demişler. İbn-i Teymiye gibiler böyle diyorlar. İşte yükevür'ü böyle aldığın zaman, evet sarıya dolamaksa eğer bu, biz sarı dolamak için kendimizi çevirmeyiz. Kendimiz dönmeyiz. Yani sarı sabit tutup da kendimiz dönmeyiz. Ne yaparız? Sarı başımızın etrafında dolarız. Yani kendimiz sabit dururuz. Sarı böyle dolarız. Bu onların kendi içlerindeki çelişkilerine bir gönderme. Yoksa biz böyle demiyoruz. Ayet: "Yukevrul Leyle." Yani geceyi güneze dolamaktan bahsediyor. Burada da gecenin ve gündüzün yaratılmış bir varlık olduğunu. Hâkeza güneşin ve ayın. Ve bu dört şey bakın gece Gündüz, şems, güneş kamer, ve ay. Dört şey. Kullun fi felekin yesbehun. Bazıları şimdi burada lugattan girerek mesela Edip Yüksel gibi veya Elbani gibi bazı kimseler diyorlar ki, "Aha burada kullun fi felekin yesbehun diyor." Yani kul en az 3 ve daha fazlası için kullanılan bir kelimedir. İki şey için kul kullanılmaz diyorlar. Abu ki burada iki şey var." diyorlar. Birisi güneş, birisi ay diyorlar. O halde Burada üçüncü olarak, yani kül olabilmesi için, üçüncü olarak dünya olması lazım diyorlar. İşte dünya da dolayısıyla hareket halindedir. küllün fi felekin yesbavun, dönmekte, yani yörüngede yüzmekte, bir felekte yüzmekte. O halde dünya da hareket halindedir diyorlar. Ayette dünya geçiyor mu? Yok. Ama kül diyor, yani üç ve daha fazlası için kullanılan bir şey söylüyor. Fakat onlar şurasını dikkaten kaçırıyorlar. Leyl. Bir. Yaratılmış bir varlık. Halakalleyl. Yaratılmış bir varlık. Mahluk yani leyl. Bir. Gece. İki. nehara Gündüz. Üç. Şems. Güneş. Dört. Velkamer. Ay. Yani bu Allah Azze ve Celle zaten burada dört şeyden bahsediyor. Bunların hepsi felekte yüzüyor. Yani ne demek? Geceyi gündüze doluyor, gündüzü geceye doluyor. Ay ve güneş birbirini takip ediyor. Diğer ayetlerde belirtildiği gibi bunlar bildiriliyor. Şimdi bu konuda gelenler açık zaten sahabeden tabiinden İbn Abbas radıyallanma yesbehun kavli dönerler, yüzerler demektir. Dönmek ve yüzmek manasındadır. Böyle yüzmektedirler diyor. Yine İbn Abbas radıyallanma güneş su çarkı gibidir. Güneş su çarkı gibidir. Döner yani. Gündüz gökte semada yörüngesinde akar gider. Battığı zaman ise gece yine yörüngesinde ve yerin altında yürümesine devam eder. Nihayet doğduğu yerden yeniden doğar. Ay da böyledir diyor. İbn Abbas radıyallanma başka bir rivayette şöyle diyor. Felek yani bu ayette geçen kullemin fi felekin felek yörünge diye tercüme ettiğimiz kelime yineirme aleti gibidir. Güneş ve Ay semanın kapılarında tıpkı yün eğirme aletindeki topaç gibi dönerler. Yün eğirme aletini o ağırşak ve kirmen e, dedikleri eskilerin e, bu topaç vardır. E, yün o topaça, topaç ile sarkıtılır. O böyle döner. Yani bir, bu şekil döner. O döndükçe kendi etrafında da dönüyor ve ne yapıyor? O yünü ip haline getiriyor. Döne döne ip haline getiriyor. Bu ne hakkında zikrediliyor burada? E, güneş ve ay bu şekilde dönerler. Yani dünya yeryüzünün üzerinde, semağında bu şekilde güneş ve ay böyle dönerler. Yani şeylerden bakın, YouTube'da arayın eğirme, iyi eğirme. Bu şekilde yazdığınız zaman eski kadınların nasıl e, eğirdiklerini, iki tane topaçın nasıl böyle döndüğünü, iplerini, yünleri birbirine geçirdiğini e, görüntü olarak görürseniz, e, bilmeyenler için söylüyorum, burada ne anlatılmak istediğini daha iyi anlarlar. İşte semada da güneş ve ay böyle dönerler diyor. Birbirini peşhisra takip ederek. Hasan el Basri Rahimullah dedi ki güneş battığı zaman kıblenin arkasında doğduğu yere gelince kadar semadaki yörüngesinde döner. Doğduğu, doğduğu yerden battığı yere kadar semada akar. Sonra kıblenin ardında bulunan doğuş yerine döner. Böylece yörüngesinde hareket eder. Ay da böyledir. Yani İbn Abbas'ın söylediği şeyleri Aynısını Hasan-ı Basri'de söylemiştir. İbn Amr bu da Abdullah bin Amr bin el As radıyallanmadan güneş doğar ama Adem oğullarının günahları onu geri çevirir. Nihayet batma vakti gelip batınca selam verip secdeye kapanır ve izin ister. Ona izin verilir. Yani Allah'tan izin ister. Bu e, Müslim'de gelen Ebu Zer radıyallahu hadisinde de ifade etmiyor Güneş nereye gider bilir misin ey Ebu Zer diye o konuşmada anlatılan şey. Yani bu e, İsrailiyat kaynaklı değil. Allah Resulü'nden iştirilmiş bir bilgidir. En sonunda bir gün gelir ki Batıp da selam vererek secdeye kapandığı ve izin talep ettiği zaman ona izin verilmez. Yani kıyamet günü, güneşin battan doğması, battığı yerden doğması an geldiği zaman, o zaman güneş der ki yol uzaktır, bana izin verilmezse ben ulaşamam. <gülüyor> Allah dilediği kadar onu tutar. Sonra ona battığın yerden geri dön denilir. Bunu Ahmet Hakim, İbni Be'atim ve başkaları rivayet etmişler. Gayri Mücahit dedi ki, her biriyle kastedilen, yani küllün geçiyor ya burada, yıldızlar, güneş ve aydır. Yani biz dedik ki ayetin zahirinde doğru şey zikrediliyor zaten. Mücahit de diyor ki, yani burada yine dünyaya bir ihtimal yok. Selef hiç kimse buraya dünyayı koymamış yani. Yıldızlar Güneş ve Ay'dır diyor. Yani küllün ifadesine üç ve daha fazlası ifadesine yıldızlar, Güneş ve ay dahil olur diyor. Bunların yörüngede dönüşleri kirmen ağırşağı veya el değirmenindeki mil gibidir. Ağırşak kirmen olmadan dönmez, kirmen de ağırşak olmadan iş görmez. Yine el değirmeni yani bu kadınların yine değirmen aletinden bahsediyor burada. El değirmeni ortam mil olmadan dönmez. Ortam milde değirmen taş olmadan dönmez. Aynı şekilde yıldızlar Güneş ve Ay'da bu felek, yörünge olmadan dönemezler. Yörüngede bunlar olmadan varlık bulamaz. Sonuç olarak El Değirmeni'de felek de aynı döngüye sahiptirler. Sadece Orta Mil'in El değirmenindeki görevi Ağırşah'ın Kirmeni'deki görevi gibidir. Evet, yani semada olan olayları e, sahabe tabi böyle gayet ayrıntılı bir şekilde biliyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan veya İsrailiyat'tan gelen bilgiler bu konuda Ebu Şeyh'in el Azam'e kitabında epey rivayetler var. Fakat bunların çoğu isnaden problemli rivayetlerdir. Bunlardan sayı olanlarını modern bilimsel hurafe kitap hurafeler kitabında kısmen zikrettik işe yarayan bilgileri. Allah izin verirse Embiya suresinin 34. ayetiyle bir sonraki derste inşallah devam eder. Subhanakallahum ve biandik ve eshedunle dahil olan tevatekeler şirkeler ve estafur kıyıtu bilek.